İzlediğiniz Kainat, bugün 11 Mart, Çarşamba, yıl 2020, ay 3, gün 71, Kasım 125 1441 Hicri, Recep 16, 1435 Rumi, Şubat 27 Kocakarı Soğuklarının Başlangıcı Günün Tarihi 10 yıl önce bugün 11 Mart 2010'da Türk karikatörcüğü Karikatürcülüğünün önemli isimlerinden Turhan Selçuk İstanbul'da yaşamını yitirdi Sayısız gazete ve dergilerde karikatürleri yayınlanan Turhan Selçuk Kardeşi İlhan Selçuk'la birlikte 41.5, karikatür ve dolmuş mizah dergilerini çıkarmıştı Günün şiiri Sevgilerde Sevgileri yarınlara bıraktınız Çekingen, tutuk, saygılı Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı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 Çiçekler vardı gecelerde ve yalnız vermeye az buldunuz yahut vakit olmadı. Behçet Necatigil Berdelacuz, koca veya kocamış soğuk Mart'ın 11. günü başlayarak 8 gün süren şiddetli soğuklara halk arasında berdelacuz yani koca karı soğuğu denir. Rivayete göre bu adın verilmesine vaktiyle bir koca karının yedi keçisinin bu soğuklar neticesinde ölmesi sebep olmuş. Başka bir rivayete göre de Tanrı isyan eden at kavmini helak etmek için soğuk bir rüzgar çıkarmış. 8 gün süren bu soğuklar neticesinde bütün at kavmi mahvolmuş. Yalnız bir koca karı bir mabed kulesine saklanarak kendisini ölümden kurtarmış. Hakikate gelince sayılı soğuklarla geçen bugün bu 8 gün kış mevsiminin sonunu teşkil eder ve artık ihtiyar kışın aciz bir hale geldiğini bildirir. Büyük Saatle marif, marif Takvimi superficial cambia también lo profundo cambia el modo de pensar cambia todo en este mundo cambia el clima con los años cambia el pastor su rebaño y así como todo cambia que yo cambie no es extraño en manos su brillo cambia el nido el pajarillo cambia el sentir un amante cambia el rumbo el caminante. aunque esto le calce daño y así como todo cambia que yo cambie no es extraño cambia todo Todo cam. Yo son en su querer cuando la noche subsiste cambia la plan Y ¿Se viste? Ebe verde en la primavera, cambia el que la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Ne olacak ne olmayacak. Ne olacak ne olmayacak. Ne olacak ne olmayacak. Ne olacak ne olmayacak. Ne olacak ne olmayacak. Ne Todo cambia todo, cambia, no cambia, mi amor por más lejos que y recuerdo. Merhaba Herkes, Açık Radyo Burası, 94.9, açıkradio.com.tr ve Açık Gazete Programı başladı haftanın üçüncüsü bu. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayar'dan oluşan ekiple birlikteyiz. Andrei da bize destek veriyor. Günaydın. Evet, açılışımızı Mercedes Sosa'dan Todakambia, Her Şey Değişir şarkısıyla yaptık her şey değişir. Bu anlamsız değişmeler, derin derin değişmelerde, derin derinlikler de değişir. Düşünce biçimleri de, dünyadaki her şey değişir zamanla. Hava da değişir. Çobanın sürüsü de değişir ve benim de değişmem tuhaf değil. En parlak elmasın Pırlantanın pırıltısı da değişir çünkü Parlaklık gider Küçük kuşun yuvası da değişir Aş, Aşığın duyguları da değişir Yolcunun yolu da değişir Ama benim Her şey değişir Güneşin izlediği yol Geceyi sürdürmek için Bitkiler değişir Yeşili Baharın yeşilini getirmek için Yaban hayvanlarının kürkleri de değişir Ve akil insanların İhtiyarların, saçlarının rengi de değişir. Benim de değişmem tuhaf değil ama sevgim, aşkım değişmez. Ne kadar uzakta olursam olayım, ne anılar, ne acılar, ya doğduğum yer ve halkımın acıları, yeri değişmez. Onu bu uzak ülkelerde, başka yerde, ülkemden uzakta bir yerde her şey değişir ama benim sevgim değişmez ne anıları ne acıları Halkımın ve benim yerim Değişmez Bu uzak ülkede değişir Her şey değişirken benim sevgim değişmez diyor Umut inatçı bir umudu barındıran bu şarkıyı da Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabından Şimdi okuyacağımız üzünlü bir hikayeye bağladık Kadınlar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Yayıncılık Tamara iki kez uçuyor. 1983 Lima Ayağa kalkmasını emreden bir doktorun kontrolü altında Rosa işkence gördü, tecavüze uğradı ve kuru sıkı mermilerle kurşuna dizildi. Herhangi bir mahkeme olmadan ve herhangi bir açıklama yapılmadan 8 yıl hapis yattı ta ki geçen yıl Arjantin'den kovulana dek. Şimdi Lima havaalanında bekliyor kızı Tamara Ant Dağlarının üzerinden uçarak ona doğru geliyor. Tamara onu bulan iki ninesinin refakatinde uçuyor. Tek bir ekmek kırıntısı ya da şeker tozu bırakmadan uçakta ikram edilen her şeyi silip süpürüyor. Lima'da Rosa ve Tamara birbirlerini keşfediyorlar. Aynada kendilerine bakıyorlar ve tıp atıp aynı olduklarını görüyorlar. Aynı gözler, aynı ağız, aynı yerde bulunan aynı benler. <gülüyor> Gece olunca Rosa kızını yıkıyor, onu yatırırken burnuna sütümsü tatlı bir koku geliyor ve onu tekrar yıkıyor. Sonra bir kez daha. Ne kadar sabun sürerse sürsün, o kokuyu çıkarmak mümkün olmuyor. Tuhaf bir koku. Ve birden Rosa hatırlıyor. Bebeklerin annelerini emdikten sonraki kokuları bu. Tamara 10 yaşında, ve bu gece yeni doğmuş bebek gibi kokuyor. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Yayıncılık. Tarihte bugüne de dönmeden önce hemen bir de ilave doğa defterinden Deniz Gezgin'in derlediği kuşlar adını taşıyan doğa defterinden koca karı soğuklarını bir de oradan bakalım. Yılın en soğuk değilse bile en çok üşüten günlerindendir koca, soğuk, koca karı soğukları. Bugünkü sert fırtına koca karı soğuklarını başlatır. Bahara aldananları yarı yoldan döndürür ama yoldan dönmeyen inatçılar da vardır. Koca karı soğukları da zaten ismini onlardan alır. Derler ki, eksi takvime göre gücük ay, yani Şubat, çıkmadan havaların ısınmasına aldanıp hayvanlarını yaylaya süren ihtiyar kadın, yolda feci bir fırtınaya yakalanmış, Yağmur şimşek rüzgar başına ne gelirse gelsin yine de yaylaya çıkmaktan vazgeçmemiş Üstelik havaya da küfürler yağdırıp durmuş Sonunda inadından soğuk havaya çarpılıp ölmüş Bundan böyle Mart başındaki bu soğuklar onun adıyla anılır olmuş ve en çok da ihtiyarların kemiklerini sızlatmış Bu yüzden Mart'ın ipiyle kuyuya inilmeyeceğini bilenler yazı kutlamak için hıdrellezi beklerler Evet. Deniz Gezgin'in derlemesi doğa defterinden Berdel Acuzu Kocakarı soğuklarında bir kez daha baktık. Tarihte bugün ne devam edelim öyleyse. 1938 yılında bugün Avusturya Şansölyesi Şuşnik istifa etti. Yerine gelen Nazi yanlısı Seys Inquartın daveti üzerine Alman birlikleri de Avusturya'ya girdi. Evet ondan sonra işte e, Anşlus denen o birleşme olayı oluyor, e, hızla hak ediyor ama Avusturya da işte. istiyor. Ondan sonra da Dünya Savaşında 50 milyon insandan fazlasının sadece hayatını kaybettiği ve sınırsız ıstırap dönemi, yeryüzünün en kanlı ve acı dönemlerinden biri açılmış oluyor. Hala bugün de onun havası esiyor esiyor yine. İlginç bir şekilde unutulmuş gitmiş. 1958'de bugün Türkiye, Mısır, Suriye ve Yemen devletlerinin oluşturduğu Birleşik Arap Cumhuriyeti'ni tanımış. 1976 yılında bugün ise Nixon, ABD Başkanı Nixon, Şili'deki seçimler sırasında Ayyende'nin seçilmesini önlemek için CIA'ya emir verdiğini itiraf etti. Evet, Aliyende ilk şey, Salvador Ayyende ilk başkanı Marksist seçimle gelen ama öldürülecektir. ...başı dik olarak... ...ama mücadele ederek öldü sonuçta... ...sonra da Şii'de korkunç... ...bir diktatörlük... ...kanlı bir diktatörlük... ...bütün Latin Amerika'ya yayılan... ...bir diktatörlüğün izleri kuruldu... ...Nixon da... ...1976'da... ...bunu itiraf etmiş bile... ...Amerika'nın parmağı olduğunu... ...evet... 2000 yılında da Rusya'da vergi kaçakçılığını önlemek için her vatandaşa vergi numarası uygulamasını Ortodoks Kilisesi Tanrı karşıtı bir davranış olarak ilan etmiş 2000'de bir milli vardır <gülüyor> evet e, Tanrı olarak oligarklara bakılacak olursa ki yanlış değil Ortodoks Kilisesi'nin bu bakışı Tanrısal güçlere sahip zenginler ve güçlüler Şimdi de bugün zaten bugüne daha beri getirebiliriz. Putin de 2034'e kadar evet. başımızdan eksik etmesin etmişsin. 83 diye. yaşına kadar başkan olarak kalabilecekmiş. Evet. Yeni an an şeyde anayasada yapılan değişiklikle. Zaten bir kere de hileri seçimle değiştirdi baş başbakan devlet başkanı değişimi arasında yaptığı şeyle farklılıkla. Medvedyevler şimdi de bu değişik. 83 mü? İyiymiş. <gülüyor> korona virüsünden bir şey olmasın da. Evet. Günün haberleri de korona virüsüyle ilgili bugün mahşerin dört atlısından en önde geleni bu sıralarda salgın, hastalık, kara ölüm gibi, veba gibi dünyayı sarmakta olan Korona virüsünden bahsediyoruz. Dünyada ölüm sayısı da 4000'i bin'i aştı. 113 binin hatta 114 binin civarında da konfirma olmuş, doğrulanmış enfeksiyon var. İtalya'da tamamen kapandı. Bütün İtalya, Çizme yarım adası kapatıldı. Tutti in casa. Herkes evinde diye de başlık attılar gazeteler. Yani ben de şöyle küçük bir hesap yaptım yüzde 3,54 ölüm oluyor dünkü daha sonraki rakamlara bakmadım dün akşam üzeri akşama doğru elimize gelen rakamlardan baktım 3,5'tan fazla yüzde 3,54 ölüm oranı. Yani şu anda İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte'ye bakılacak olursa 60 milyonluk nüfusun tamamı kırmızı bölgeye girmiş durumda. En az yiğidi de isyancı mahkum öldü. Kanlı şeyler oluyor. Bütün ülke, ülkenin çeşitli yerlerinde de. Yoğun çok İtalya'da da bazı başka ülkelerde Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi de çok ciddi bir mahpus çokluğu var. Çok kalabalık hapishanelerde çok zor şartlar altında insanlar ve çoğunluğu da yoksul. Onlar isyan edince de polisle polis çatışmalar olmuş ve polisin öldürdüğü en az 7 kişi olduğu haberleri geldi. Yani ülke içinde bütün hareketler önlenmesi gerekiyor diye başbakan Conte bir video mesajı yayınladı. Şu anda 60 milyon civarında insan kısıtlanıyor diyor. Baya ilginç bir şey yapıyor yani. İtalya'da ne diyor? Bir kararname imzalıyorum, evde kalıyorum diye başlığı söylenebilir. Bundan böyle ülkemizde İtalya'da birinci bölge, ikinci bölge zonlar diye ayrılmayacak. Bütün İtalya tek bir koruma alanı, zon bölgesinde oluyor. Ve ülkedeki bütün hareketler kısıtlanıyor. Bu dünyada da pek ender görülmüş bir şey. Galiba Hürriyet Gazetesi bunu ...tespit etmiş... ...bugün... ...ve evet, ilk... ...şey diyor... ...dünya böylesini görmedi diyor... ...korona... ...virüsten ölenlerin sayısını... ...4262 olarak vermiş o da... ...ve... ...60 milyonluk İtalya'yı... ...hayalet ülkeye çevirdi... ...sokaklar boşaldı, insanlar evlerine kapandı... ...Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de... ...bir otelin olduğu gibi... ...karantinaya alındığı haberi var... Ve ilk defa olarak Türkiye'den de evet. ilk bakanın görüldüğünü bizzat Sağlık Bakanı gece yarısından sonra açıkladı. O da ilginç değil mi? Evet e, yani hiçbir gazeteyi neredeyse yetişememiş oldu. Böylelikle bilmiyoruz belki de bir e, olası paniği mi engellemiş oldular ama artık zaten internetten hani haberler yayıldı ya sosyal medyadan yayıldığı için gene hızlı bir şekilde aslında geç saatte bile olsa yayıldı ama... Ee, Sağlık Bakanı'nın bu açıklaması biraz ilginç İlk kez herhalde dünyada böyle Alıştıra alıştıra son 10 günde arka arkaya Şeyler açıklamalar yapmıştı Çünkü e, Sağlık Bakanı Önce demişti ki virüs yanı başımızda Koronavir yani İran'da işte Yunanistan'da Komşularımızda ardından her an Bize de gelebilir diye bir böyle Uyarı yaptı geçtiğimiz evet, hafta Dün aslında saat Öğleden sonra itibariyle mesela Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık Komisyonunda bir açıklama yaptı. Evet. Virüs şu anda Türkiye'de tespit edilmedi ama olma ihtimali yüksek evet. gibi ilginç bir açıklama. <gülüyor> alıştırdı bizi yaptı, yani alıştırdı. bir haftadır böyle üç ayrı şeyle. En sonunda da evet bizde de bulduk diye. Şu an geldi. bu şu an tahlil yapılınca bile karşımıza çıkabilir. 3 saat sonra, bir gün sonra karşımıza çıkabilir. Bunun toplumu Yanılmışsın Özdeş hemen buradan özür dilemen gerekecek. Tabii. Toplumu bir şeye alıştırmak için söylemediğimi bilin isterim diyor bakan. Tabii Yanlış. ki öyledir evet. öyleyse. Yurt dışına giden çok insanımız var oradan enfeksiyon almadığını kim söyleyebilir? Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal yani yerel ve milli. Yerel ve ulusal görülebilir ama yayılımını önememiz gerekiyor dedikten sonra da kamu personeline yurt dışına çıkış genelgesi de geçmişti. Bu dönemde zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmaması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir genelgesi de bugün yarın yayınlanabilir, bugün yayınlanabilir dedi ama galiba yayınlanmadı okulların ta tatil edip edilmemesiyle de ilgili gene bir şey söylemedi. Milli Eğitim Bakanlığı ile önümüzdeki günlerde görüşülecek demişti bakan. Ama şimdi herhalde tatil beklenebilir. Yani bir şey yapmış olmayalım bir yanlış tahminde bulunmak istemiyorum tabii buradan açık diyor açık kastı mikrofonlarından ama yani ...şeyin gece yarısı... ...saat kaçta... ...0.12 itibariyle yaptığı bir açıklama var... ...yani şeylere düşen... ...internet gazetelerine düşen... ...size üzücü ama... ...korkutucu olmayan haberi vermek istiyorum... ...demiş... ...yani hem üzücü hem de... ...korkutucu olmayan değil... Bu ...üzücü fakat korkutucu değil... Ve fakatlı bir haber... Yani gece yarısı salı akşamı dün geceyi bu sabaha bağlayan saat 1 sı sıralarında basın toplantısı düzenledi. Bu da bir yenilik yani çok şey üzerinde diken üzerindeyiz. Türkiye'de ilk korona virüsü vakası teşhis edildi. Hastanın virüsü Avrupa temasından aldığını erkek olan hasta ile yakınlarının gözlem altına alındığını duyurmuş. Üzücü ama korkutucu olmayan haberi vermek istiyorum. Bugün akşam bir vatandaşımızın korona virüsü testi pozitif çıktı. Hasta tecrit edilmiştir ve erkektir demiş. Bilkent'teki yerleşim, yerleşkesinde bakanlığın basın toplantısında bunu söylüyor. Ve Avrupa ülkeleri bizim aldığımız tedbirleri almadılar diye başlamıştı söz de. Avrupa'yı eleştirel bir yaklaşımla şey yapıyor. Ama biz aldık diyor. ...bazı sonuçları de ...maalesef mümkün olmadı diyor. Aile bireyleri ve yakınları... ...gözetim altında diyor. Yurt dışına lütfen zorunlu olmadıkça... ...çıkmayalım demiş. Ulusal mücadele vereceğiz... ...demiş küresel soruna karşı. Hem küresel hem... ...ulusal. Ee, ve... ...ben şeffaf bir şekilde... ...bugüne kadar bu süreci götürmeye çalıştım... Yarın sabah da açıklayabilirdim Akşam da açıklayabilirim Diye de gayet ilgi çekici Açıklamalar Gecenin bu saatinde açıklamamın bir sebebi de Şeffaf davrandım diyor Bunu açıklama gereğini Hissettik Hasta mahremiyetini söyledim Bir şehri bir hastaneyi ifade etmedim demiş Bakanlığın yıllık izinleri iptal edilmiş Yıllık iznin bir sebebe Binaen alınmış olması fark etmemektedir Evlilik, ölüm, analık izni veya 105. madde çerçevesinde alınan refakat izni ve aylıksız iznin iptali söz konusu değildir. Tüm personele tebliğ ve gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda gereğini rica etmiş. Böyle bir açıklama. Cumhuriyet Gazetesi bugün elimizde. Türkiye'de ilk koronavirüs vakası görüldü üst başlığıyla. Önlemler sıkıştırıldı diye devam eden bir üst başlıkla virüs alarmı manşetiyle vermiş yer vermiyor ama e, bu ulusal mücadele demiş ya bakan aslında bunu birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan e, bir cuma çıkışı başlatmıştı e, açıkça şey denmişti kimseyle öpüşmeyin bu aralar öpüşmeleri azaltalım hani aslında Türkiye'de virüsü yoktu ama gene de böyle bir uyarı yapmıştı daha sonra Avrupa Birliği ziyareti sırasında hani biliyoruz orada AB bürokratlarının elini sıkmamış elini böyle göğsüne götürerek bir şey yapmış. Evet dünkü Hürriyet Gazetesi bütün dünyaya öğretti. Öğretti Ar diye. diye evet. Öğretti bu öğretti. Zirvenin en büyük <gülüyor> çıktısı bu olmuş zaten. El sıkışmak yerine elini göğsüne götürmeyi öğretmiş Avrupa Birliği Ar yani evet. e bürokratlarına. Ardına döndüğünde ilginç bir şey söylemişti. E Kimsenin yine elini sıkmadı ve virüs taşıyor olabilirim diye biz Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir şey söylemişti. Şimdi ismi de verilmemiş Ankara'da <gülüyor> Ee, bu e, virüs bulunan kişinin yurt dışından geldiği falan söyleniyor. böyle bir komple teorisine şey yapılabilir müsait yani <gülüyor> bir de nerede hangi şehirde olduğunu da söylemiyor Ankara dedi öyle. Ankara dedi öyle mi emin, emin. misin evet ee, Ankara'da açıklama yapıyor yani yerini tam belli etti mi bilmiyorum. Peki ama şey var. Yani çok ciddi şeyler var. Gelişmeler var. İtalya'da değil sadece. Onlara da biraz bakalım. Bu ilk yarım saatlik bölümü bununla tamamlayalım. Ee, şey... İngiltere'de mesela Britanya'da Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Goddorius'ta virüs tespit edilmiş. Yani sağlık yetkililerinde İran'da tabii son derece ciddi üst düzey yetkililerde hem bulaşma hem de ölüm vakaları da vardı. Üst düzeyde çok şeyler vardı. Britanya'da da aynı şeyden bahsetmek mümkün yani ölüm değil tabii Allah'tan. Fakat Nadine Doris kendisini kar karantinaya almış. Koronavirüsü testinin pozitif çıktığını açıklamış. Kendisiyle birlikte yaşayan 84 yaşındaki annesinin sağlığıyla ilgili kaygıları olduğunu söylemiş. Ee, İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da Twitter'dan yaptığı Twitter hesabından açıklamada Doris kendini evinde karantinaya alarak doğru olanı yaptı demiş. En kısa sürede sağlığına Kavuşmasını dilemiş. Trump hakkında şeyler var evet. dedikodular var Trump ısrarla reddediyor ama e, ABD basında çıkan bir habergeri yani The Healing aktardığına göre Trump son günlerde kendini koronavirüs sebebiyle karantinaya alan 3 kişiyle temasa gitmiş alenen el sıkışmış onlarla aynı ortamda bulunmuş. ...ama basın kendisine soruyor Trump'a... ...hani böyle bir siz kontrol test yaptırdınız mı diye... ...yo hiç gerek yok diye... ...gerek yok diye... ...zaten önemsemiyor ki... ...bu el sıkıştığı kişilerden... ...birisinin adı da... ...Matt Gautz... ...ya da Gates... ...nasıl okunuyor tam bilmiyorum... Gates diye yazılıyor... ...ve çok ilginç aslında... ...bu conservative political action conference... ...diye bir şey var... ...yani muhafazakar siyasi eylem konferansı... ...diye bilinen... ...bir yere... ...bir yerde... ...bu cumhuriyetçi... ...kongre üyesi Matt Gaetz... ...şeyle konuşmuş... ...bir... ...oraya katılanlardan birisinde... ...birisinde çıkmış... ...koronavirüsü... ...şimdi... Muhtemelen şeyle de Air Force One denilen Cumhurbaşkanlığı uçağı uçağında almış. Trump'la Trump aynı yerde bulunmuş daha doğrusu. Cumhurbaşkanı evet. uçağında. İşin ilginç tarafı geçen hafta daha G ya da Gate dalga geçiyormuş bu, bu koronavirüs salgınıyla yayılmasıyla ilgili cumartesi günü mesela, ...şeyi açıklamış... ...bir komşusunun... ...kendi bölgesinden... ...seçim bölge, seçmen bölgesinden birisinin... E, ...Hayata Vedayet'in öldüğünü söylemiş... ...ama... E, ...böyle maskeyle... ...gelmiş... E, ...şeye... bak ho ho oh, oh, ho bana bir şey oldu mu diye... ...dalga geçiyormuş birdenbire kendisinde... ...şimdi... ...vaka görülmüş son derece... gayri ciddi... ...yani ne söyleyeceğini insanın kestiremediği... ...tuhaf durumlar var... Ee, ...Georgia... E, ...eyaletinden... ...Kongre üyesi Doug Collins de... ...kendini karantinaya almış... ...o da çünkü şeyde... ...Trump'la da buluşanlardan... ...bir tanesi Trump'ın ama... ...ne olduğu belli değil... ...yalnız Wall Street... E, ...çok ciddi problemde... Yani son 10 yıldaki en büyük düşüşünü yaşadı ve 5 trilyon şeyde bu hisse senedi piyasasında servetten 5 trilyon dolar eksilme olmuş. Tabi Suudi Arabistan Rusya arasındaki bir petrol fiyatı savaşının da bunda etkili olduğu da söyleniyor. Bu Trump'ın ciddiyetsizliğinden hani bahsediyorduk. Öte yandan panikte İran'da oldukça tuhaf bir gelişmeye sebep olmuş. Dün yine haberlerde yer almıştı bu. Alkol koronavirüsten koruyor diye bir söylenti çıkmış İran'da. Bunun üzerine insanlar hani bir İslam cumhuriyeti ve alkolde yasak bir yandan, dolayısıyla saf alkol var hani yani evet. eczanelerde vesaire satılabilen insanlar alıp içmeye başlamış. Dün 44 kişi ölmüş. Alkol zehirlenmesinden bu seferdi. Toplamda 300 kişi virüsten hayatını kaybetmiş. 300'e yakın 291 kişi diye geçiyordu dünkü haberde. Sadece bir günde 44 kişi alkol zehirlenmesinden hayatını kaybetmiş İran'da. Virüsle mücadele edeyim derken. Evet şu anda dünyada 190'ın üzerinde ülke ve birim var. Ve bunların 130'una yakını da vaka tespit edilmiş durumda. İşte benim de yaptığım WHO e, yani Dünya Sağlık Örgütü kaynağından verilen e, bilgiler üzerinden yaptığımız bir değerlendirme dün ama e, saat akşam üzeri sularında yüzde e, el, el, yüzde üç buçukluk bir ölüm oranı var ve. Ee, ...en yüksek Çin'de hala... ...yüzde dört ama... ...yüzde üç virgül... ...dokuz ölüm oranı... ...en yüksek İtalya aslında... Ee, ...İran'da da çok yüksekti oran aslında... ...yüzde beşmiş... Ben, ...benim hesabım... Düşmüştüm. ...İtalya'da... ...İran'da yüzde... ...üç virgül üç diye hesapladım... ...HU'nun verdiği yani Dünya Sağlık Örgütü'nün... ...verdiği rakamlara göre... Yani en çok İtalya'da %5 ölüm oranı, sonra Çin 4'e yakın %3.4, sonra da Fransa'da da yüksek mesela, %2.1 gibi ve İspanya'da da 2.7, böyle oranlar da tespit etmek mümkün oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok yüksek, %4. ...yani İtalya'ya... ...yakın aslında bir durum var... ...tabii Irak'ı nasıl sayacağız... ...bilmiyorum yani Irak'ta... ...IHU'nun verdiği son rakamlara göre... Dünya Sağlık Örgütü'nün... ...61... ...kişiye bulaşmış ve... ...6 kişi ölmüş... ...yüzde 10'a yakın yani %9,84 gibi... ...bir şey var... ...bir de Arjantin'de de bir ölüm var ama... ...12 vakadan biri... ...o da yüksek çok... %8'den evet. fazla tabii. Böyle de bakmak lazım. Ama dünyanın gördüğü en önemli şeylerden bir tanesi İtalya ülkesi kapatıldığı bir kapalı çizme ee, ve e, Democracy Now!'da e, yapılmış bir öğrenciyle Bocconi Üniversitesi'nde bir Amerikalı galiba öğrenciyle Romy coolla yapılan e, bir mülakatta barların restoranların filan hepsinin belli bir saatten sonra tamamen kapatıldığını söylüyor. Fakat asıl büyük sorun tabi önce mesela pirinç makarna filan kıtlıkları olmuş. Bütün dükkanlar bayağı yağmalanır gibi götürmüşler. Gibinin ötesinde de şey yağma yağmalama olayları da yaşanmış zaten. Ha ya zaten değil mi evet. İsyanlar çıkıyor sadece şeylerde değil. E, hapishanelerde değil bazı mahallelerde de isyan çıkmış polis girmiş mahallelere e, evlerinizden çıkmayın diye anonslar yapılmış bunun videoları falan sosyal medyada dolaşıyor yani bir tür hani ve, olağanüstü hal e, gibi tamamen gelişmedi. olağanüstü hal Hı -hı. gibisi fazla yani ve yani bir sebep göstermezsen yani çok önemli bir sebep polis durdurduğu zaman yani işte iş gereği şuraya yollandım elimde böyle bir bir şey var ...emirname gibi bir şey var filan... ...demezsen polis ceza kesiyor... ...hatta hapse de atabilir diyor... ...ama hapislerde adam almadığı için... ...çok... E, ...kaotik bir durum var... ...ve bunun... E, ...Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...çok büyük bir soruna yol açabileceğine dair de... ...gayet enteresan bir şey vardı... E, ...Demokrasi Now'da... Kerry ...Blaklinger diye birisiyle... ...bir yazarla yapılmış... ...gazeteciyle yapılmış... ...yani işte senin de sözünü ettiğin gibi... ...alkollü... ...el, el sileceklerinin kullanılması... Şeyde, ...şeyde yasak... ...Amerika Birleşik Devletleri... ...hapishanelerinde alkol girmesi... ...o zamanda nasıl olacağı... ...sorunu var... ...zaten köle... Fiyat, ...ücretli köle olarak... ...hatta ücretsiz düpedüz köle olarak evet. da... ...çalıştırıldığı için... Yani e, büyük isyanların çıkması dünya e, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyanın bütün evet. e, hapishanelerinde çok büyük isyanlara yol açabileceğinden bahsediyor. Ya Bu virüsle hapishaneler ve karantina uygulamaları arasında çok ilginç bir ilişki var e, evet. bu arada. Wuhan'da Uygurların, alena, şimdi, şimdi fabrikalar boş birçok bir yerde dolayısıyla bunun haberini vermiştik. Wuhan'daki Uygurların tutulduğu kampların e, köle e, fabrikalarına doğru... Çevrildiğinden söz ediliyordu. Böyle bir hani karantina ve işte e, kamp uygulaması vardı. İtalya'da isyan. İran'da ise 70 bin kişi sanırım. Ailelerinin yanına gönderildi tutsak. bunları bir siyasi illere hayır Evet yani. siyasi iller yani, yani, dışarısında. Evet, Dolayısıyla İtalya'da da af af diye bağırmış tutsaklar eylem sırasında. Bu 7 kişinin öldürüldüğü, polis tarafından öldürüldüğü isyanlarda. Evet bir de tabii bu şey Aşk Gemisi diye benim söylemekten bir televizyon dizisine atfen söylemekten hoşlandığım bir şey var. Aslında esprisi de pek kalmadı. Hı hı. Dünya oldukça üst orta sınıf insanların dünya gezilerine çıktıkları seyahatlere iki büyük cruiser diyorlar bunlara işte. Dev gemiler çok katlı, elli katlı gemilerden filan İkisi de karantina altında. Bu da gene kafkayesk bir durumla karşı karşıyayız burada yani. Evet. Diamond Princess var bir tanesi. Orada salgın var. 3000'den fazla, 3500'e yakın yolcu, yolcu ve pe personel var. 4, 4 Şubat'ta görüldü ilk şey. 10 kişi de koronavirüs çıkmıştı. Şu anda yüzlerce kişi de çünkü sağlıklıyla işte e, virüs olan insanlar aynı yer kameraları güya kilitliyorlar ama yani belli ki insanların itibar düşünseniz Düşünsenize 4 Şubat'tan beri zaten. Evet. Bir buçuk aydır ne, 40 gündür... Yokohama'da duruyor ve... Görüşmemeleri lazım bazı, mümkün birkaç değil. Birkaç Amerikalıyı da tahliye ettiler. Onlardan birinde çıktı falan. Böyle yani acayip 70 bir kişi öldü. Yani bütün gemi herhalde yavaş yavaş hayatını kaybedecek. Ve orada da bir isyan çıkma ihtimali bence oldukça Var, yüksek bir Biri de aynı şirkete bağlı yanılmıyorsam. Birisi işte... E, Princess Cruises dedikleri şirket bu. Evet, Prens evet. Prenses adını taşıyorlar. Bir elmas ya da pırlanta princess, Diamond princess'ten sonra bir de Grand Princess var. Büyük prenses diyelim. Hı -hı. Yüce prenses. O gemi de hakikaten yüce bir gemi ama o da şeyin San Francisco'da, Kaliforniya'nın liman şehrinin açıklarında bekletiliyor ve orada da iki vaka Yeni daha çıktı ortaya. Washington eyaletinde 70'in üzerinde vaka var zaten. Böyle gidiyor. Şimdi çok orada da isyan çıkabilir. Her şey olabilir. Yani çok son derece tuhaf bir aslında durum. De, aslında belki de bu, bu karantina e, otoriter yöntemleri belki de bir masaya yatırıp bir, bir programda falan konuşmak lazım evet. bir uzmanını bulup yani işe yaramadığı gibi bir de bütün hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı. Bu nasıl durumlar evet. Ama bir şey var bir kere köysel ısıtmayı yavaşlattığı kesin kirli havayı yavaşlattı çünkü endüstri durunca kimse fazla çalışma olmayınca Çin'de mesela uydudan yapılan gözlemler uzaydan baya yavaşladığını gösteriyor. Kendi petrol fiyatlarını düşürdü ama bu da kapitalizmde kriz diye evet, niteleniyor. Böyle. Bir de petrol, belki savaşları da önleyecek. Azalsın. Bu İran'dan sonra duyduğum ikinci vakada Polonya'da olmuş. Polonya Genelkurmay Başkanı da korona virüsüne yakalamış. Yani eğer bu çoğalırsa Allah gecinden versin ölürse de mesela savaşmakta zorlaşabilir. Yani çok böyle <gülüyor> hafif aziz nesinle kafkavari bir karışım yapacak olursak. Yani Polonya Genel Genelkurmay Başkanı, Silahlı Kuvvetler Genel Komutanı Yaroslav Mika'da korona virüsüne yakalanmış. Olimpiyat meşalesi de ilk defa seyircisiz yakılacak. Böyle bir haber verelim. Ve küresel karbondioksit emisyonları bayağı düşecek diye de çok ayrıntılı bir haber var. Jonathan Watson haberi ama ona vaktimiz yok. Belki açık yeşilde ele alma fırsatı buluruz. Tam bu korona virüsü yaygınlaşmasıyla bu arada da trump fracking yani kaya çatlatma yöntemiyle hidrofracking yöntemiyle petrol doğalgaz arama şirketlerini zarar gören şirketlere de yardımı düşünüyormuş bu da enteresan bir durum ama bir yandan kabus devam ediyor yani eğer Amerika Birleşik devletleri'nde koronavirüsü yaygınlaşırsa e, hapishanelerde çok büyük isyanlar çıkmasından korkuluyor. Bir kabus bekleniyor deniyor. Bakacağız. Bir de Britanya'da ilginç bir şey. İtalya'dan dönen yolculara yanlış bilgi verilmiş. Tamamen artık kaos hali var. Gidebilirsiniz filan demişler. Yani istediğin evinize gidin bir şey yok filan demişler. Halbuki karantinaya alınmaları gerekirken <gülüyor> yanlış bilgi verilmiş. Yani güleyim mi alayım mı bilemiyorum ama altıncı ölüm de bildirildi Britanya'da. Dolayısıyla İtalya'da bir de çok ilginç bir yazı var. Yeterince izleyecek vaktimiz olmadı. Okuyacak ama İtalya'nın korona virüsü bütün ülkenin kapatılması Avrupa'da da olursa geri kalın ne yapar diye bir soru var sessizlik yani Milano'daki dördüncü ilk sabahında karantinanın diye başlıyor Simone Talia Pietra adlı yazar e, Brüksel'de hiç ses seda yok diyor Avrupa Birliği'nden bu da İtalyan sokaklarındaki sessizlik kadar büyük bir problem yaratabilir diyor dünya için. Hakikaten iyi bir soru yani. Ne olacağını bilmiyoruz. Şimdi ara. C'est le tango desbouché de la C'est le tango des tueurs des abattoirs venez cueillir la fraise et l'amourette et boire du sang avant qu'il soit tout noir faut que ça saigne faut que les gens aient à bouffer faut que les gros puissent boinfrer faut que les petits puissent engraisser faut que ça saigne faut que les mandataires au puissent enfourer plein la dalle du filet à 800 balles Faut que ça saigne Faut que les pouces se fassent paner que les pieds se fassent paner que les têtes aille mariner Faut que ça saigne Faut avaler de la barre pour être bien gras quand on claque et nourrir des vers comme acc Faut que ça saigne bien fort c'est le tango des joyeux militaires des vainqueurs de partout et d'ailleurs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 Boris Vian 100 yaşında yazar ...Mezarlarınıza tüküreceğim diye de son derece önemli kitapları var. Ee, Boris Vian aynı zamanda da kuvvetli bir savaş karşıtı barış yanlısı. Onun ünlü şarkılarından birini daha çaldık devrim da bunları e, Paris Fransız öbücüğünde zaten tanıtıyor gayet etraflı bir şekilde tanıtıda e, ve ...Şen Kasaplar... ...şarkısını dinledik... ...Labiliyet... ...Viyet... ...Kasaplarının tangosu... ...bütün mezbalardan ...geliyorlar... ...ve aslında... ...neşeli şen askerlerin de şarkısı... ...onlar da savaştan geliyorlar... ...her tarafta... ...Galipler... ...ve bol bol... ...yaslanalım süngülerimize... ...kanlarını içelim diye giden... ...ilginç bir... ...şarkıydı... ...Borisliyan'dan Le Juayu Bouchy... ...adlı şarkıyı dinleyerek... ...devam ettik... ...Açık Radyon'un... ...Açık Gazetesi'ndeyiz... ...ve devam ediyoruz... ...Amerikan seçimlerinden de... ...kısaca bahsedelim... ...evet bu süper salıdan sonra... ...artık her salı hemen hemen... Bazı eyaletlerde seçimler yapıyor. Ön seçimler Demokrat Parti'nin ön seçimleri yapıyor. Neredeyse iki aday kalmış durumda zaten. Birisi Joe Biden Demokrat Parti'nin sağı. öteksi ise kendisi Sosyalist Demokrat diyen Sanders. Bugünkü, bugün altı eyalette seçimler daha doğrusu dün seçimler yapıldı. Sonuçları... Mississippi, Missouri, Kuzey Dakota, Michigan, Idaho ve Washington eyalet seçimleri. Evet bun, buradan e, seçilen delegelerle birlikte artık yüzde or, ortaya çıkmış olacak delegelerin. Yani bir nevi bugün şey belli olmuş olacak gibi eğer bir sürpriz yaşanmazsa Demokrat Parti'nin başkan adayı e, bu yılın sonunda gerçek, gerçekleşecek seçimlerde. Sanders iyi bir çıkış aslında yapmıştı fakat süper salıda Biden onu geçmeyi başarmıştı. Dolayısıyla bu altı eyalet çok kritikti. ...ama e, şu ana kadar gelen haberler... ...Biden'ın önde olduğu yönünde. Evet ve yani kilit... ...eyaleti olan Michigan'da... E, ...baya e, kazanmış... ...ve büyük evet. bir darbe... Evet. E, ...vurduğu söyleniyor. E, bunu kazanacak gibi... ...aday olacak gibi gözüküyor... Vermont Bağımsız Senatörü... ...Bernie Sanders karşısında... ...daha henüz... ...tabii Mississippi, Missouri... De kazanması bekleniyor eski başkan yardımcısıydı kendisinin sağlık durumu ya akıl sağlığı konusunda kognitif bilişsel şeyleri konusunda da ciddi tereddütler var yetileri konusunda her şeyi unutuyor filan ama böyle birini seçmeyi tercih edecek galiba Parti her şeye rağmen Biden'ın etrafında muazzam bir koalisyon oluştuğunu hatırlamak lazım aday olan aslında çok sayıda aday vardı sadece Biden ve Sanders değil Bunlardan dört tanesi seçimlerden çekildiğini, yarıştan çekildiğini açıkladı ve açıkça Biden lehine çekildiklerini de söylediler. Elizabeth Warren ise bir hala açıklama yapmadı çekildi halde. Kime destek verdiğini söylemedi. Bu adaylar arasında tabii Sanders dışında hemen hemen hiç kimsenin ciddi bir iklimle ilgili, iklim kriziyle ilgili şeyi yoktu. Evet ki biraz daha iyi tabi şeye göre ama... Ayrıca şimdi koronavirüs salgınından söz ediliyor ve Amerika'da çok ciddi ölümlere sebep olabileceğinden söz ediliyor. Bunun sebebi Amerikan sağlık sistemi aslında. Geçen gün söylemiştik kitlerde bile yeteri kadar kit bile yok yani virüs tespiti için. Amerikan sağlık evet, sistemi çok kötü bir sistem. Yok, evet. Dolayısıyla Sanders'ın ise en büyük e, vaatlerinden bir tanesi Medicare for All. Yani herkes için ücretsiz ve kaliteli sağlık hizmetiydi ama maalesef o da gerçekleşemeyecek. Tabii bir de çok önemli bir şey var. Şimdi Axios on H HBO diye bir haber ajansından da Joe Biden'ın iç çevresine dayanarak verilen bir haber var. Eğer başkanlığı kazanırsa Joe Biden şeyde kabinede yer alması düşünülen kişiler arasında kimler vermiş? Mesela Jamie Dimon J.P. Morgan Chase bankasının ki bu zaten e, şeye giden, kıyamete giden yolun en büyük döşeyicisi bütün petrol, gaz şirketlerine en büyük trilyonlarca dolar kredi veren bankanın başkanı bunun şirketleri üzerinde çok ayrıntılı bir mahkemenin başta olmak üzere pek çok kişi yazılar yazdı. Yani cehenneme döşenen yolu açan banka ve yöneticileri diye Jamie Dimon'un bir de en diye birisi o da Bank of America'nın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük bankalarından birinin de başkanı o da Hazine Bakanlığı'na şey yapılacakmış, atacakmış iç çevresinden, bunu demokrasiyadan alıyorum. Dünya Bankasının başkanlığına da Mike Bloomberg gibi dünyanın en zengin birkaç insanından birini atayacakmış. İşte böyle. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler temsilcisi de kim olacakmış? ...büyük ihtimalle Pete Buttigieg... ...ona destek verdi... ...şey olarak... ...böyle bir Leğinecek gelişme... Işte. ...var... ...bunu da söyleyelim ve geçelim... ...evet... ...Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim... ...durumu da böyle... ...Türkiye'den de... ...birkaç haber verelim... ...bir kere Silivri'de... ...Libya'da şehit olan... ...Mit mensubuna ilişkin haberler nedeniyle... ...tutuklanan gazeteciler... Kendilerini Utku Çakırözer ziyaret etmiş, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili basın kökenli dışarıya seslenmişler. Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Murat Arel, Hülya Kılınç, Aydın Keser ve Ferhat Çelik ve şey diyorlar, yargı içindeki bağlantıları bir bir çıkardığımız için rahatsızlar diyor Barış Terkoğlu, intikam operasyonu. Mumcu'nun gazetesinde yazıyor olmanın sorumluluğunu madalya olarak taşıyorum demiş. Yolsuzlukları açığa çıkarmasıyla çok iyi bilinen o Mumcu'dan bahsediyor Cumhuriyet yazarı. Gerçi Cumhuriyet şu, an, şu anki yönetimi pek e, Mumcu'nun yolundan gittiğini de söyleyemeyiz ama. Evet, böyle demiş Barış Terkoğlu. ''Barış Pehlivan kendimizi metastaz kitabının içinde hissediyorum.'' Ortada suç yok ağır cezada yargılanmayacağız istenirse iddianame bir günde tamamlanır Türkiye bu ayıptan kurtulmalı demiş Murat Arel Seta ve pelikancıların perde arkasını yazdığım sarmal kitabım sonrasında benle uğraşacaklarını başıma bir şey geleceğini tahmin ediyordum başım dik çıkacağım demiş. Hülya Kılıç ben sadece habercilik yaptım. MIT mensuplarının kimliğini açıklamak gibi bir maksadım asla olmadı. Konu defalarca sitelerde, mecliste işlenmişti. Özgürlük bekliyorum demiş. Aydın Keser neden tutuklandığımızı anlamış değiliz. Haberimizde MIT mensubu yazmıyor bile. Asker olarak belirtiliyor. Sadece ilk sayfadaki anonsta MIT mensubu iddiası ifadesi var demiş. Ferhat Çelik de biz de bu işe şaşırdık kokteyl örgüt mü yaratma çabasındalar bir anda Oda TV bir anda yeni çağ bir anda yeni yaşam hepsini bir araya getirmelerini çözmüş değiliz demiş. İlginç bir durum var hakikaten ortada. Osman Kavala'dan da aslında bir evet. açıklama geldi bildiğiniz üzere. Dün 15 Temmuz soruşturması kapsamında siyasal ve askeri casusluk suçlamasıyla yeniden zaten tutukluydu. Yeniden tutuklandı ee, Osman Kavala. Avukatları aracılığıyla cezaevinden bir açıklama gönderdi dün. Gazete Duvar'dan e, aldık bizde haberi. E, Kavala şöyle diyor. Öncekilerden... Daha da saçma olan bu iddianın yargı reformu paketinin getirdiği iddianame öncesi iki yıllık tutuklama süresi kısıtlamasını ve Ahim'in Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ihlal kararını boşa çıkartmaya yönelik olduğu açıktır ifadelerini yani hukuki değil aslında politik bir mesele var e, diye açıklama e, yapmış. Ve önemli bir şey de söylüyor yani tutukluğumun ne pahasına olursa olsun devam ettirme niyetinin yargı mensuplarını yasaları ihlal konusunun noktasına sürüklemiş olduğunu görmek son derece üzücü ve endişe verici. Evet. Normal karşılanması halinde bu davranış ceza davaları için tehlikeli bir örnek oluşturacaktır diyor. Emsal teşkil edecektir diyor yani. Gerçekten. ...feci bir durum var... ...madde 312... ne ...309 anayasayı ihlal... ...312 hükümete karşı suç... ...ve 328 siyasal... ...veya askeri casusluk... ...yani artık... ...hakikaten insanın... ...dilinin bağlandığı, kolunun kanadının... ...tutmadığı bir durum... ...bir de Burhan Kuzu'nun açıklaması var... Cumhuriyet Gazetesi dün etraflı bir yayın yapmaya devam etmişti Uyuş, İranlı uyuşturucu baronu katil zanlısı ve kaçak, hapishane kaçağı Naci Şerifi Zindaşli'nin tahliye edilmesine yönelik yargıya baskı yaptığı iddia edilen ve hakkında soruşturma başlatılan eski AKP milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu. ...HTS... ...Yani Historical Traffic Research dedikleri... ...yani geçmişteki... ...telefon konuşmaları araması... ...kayıtlarına göre... ...Uyuşturucu baronu Zindaşti ile... ...bir kere... ...tesadüfen konuştum demişti... ...hem bir kere olmadığı... ...hem verdiği tarihte de... ...değil... ...daha sonraki tarihlerde de... ...olduğunu ortaya koyan... ...kapsamlı yayın yapmıştı... ...dün Cumhuriyet gazetesi... ...bu haberlere defalarca telefonda konuştu haberlerine tepki göstermiş yargılanma süreci sonlandığında suçsuz olduğum ortaya çıkacak çahsıma karşı tamamen yargısız infaz yapılıyor demiş ve alçakça e, demiş bu yaptığı bu alçaklığın bedelini yargı önünde ödeyecek diye söylemiş Burhan Kuzu fakat kendi daha önce hiç tesadüfen karşılaştığım bir insan dediğini o kuzu yerken ya da yemek yerken fotoğrafları filan çektirdi Cumhuriyet onları koymuştu ona tepki göstermiş şahsıma karşı yargısız infaz Kılıçdaroğlu'na da konuşmalarınızla yargıyı etkilemek istiyorsunuz demiş. Yargısız infaz yargılanıyor zaten Hacı <gülüyor> evet evet böyle bir de son olarak şey de söyleyelim mülteci krizi İngiliz basında da Times gazetesi Erdoğan'ın Avrupa Birliği ile yaptığı görüşmeyi terk ettiğini yazmış. Evet. Bu ilginç aslında çünkü biz de pek haber görmemiştik. Ne oldu hani Avrupa Birliği görüşmesinde Brüksel'deki ziyareti sırasında belli değildi böyle bir haber Times'ta yer aldı daha sonra. Evet, Erdoğan ve Avrupa Birliği yetkilileri arasında görüşmedi. Anlaşma sağlanamadı. Erdoğan'ın da Yunanistan'a göçmen ve mülteci akışını durdurma konusunda herhangi bir söz vermediğini vurgulamış. Ve gazetede The Times Britanya'nın eski gazetelerinden bir tanesi Avrupa Birliği'nden göçmenler için daha fazla maddi yardım isteyen Erdoğan'ın görüşmeyi terk ettiğini söylüyor. Yani Brüksel muhabiri Bruno Waterfield'ın haberi bu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'le 1 saat 45 dakika süren görüşmesi gergin geçti diyor. Ve görüşmeyi aniden terk etti diyor. Bu gazete Türkiye'deki gazetelerde ve yok. Evet. Bu görmüyoruz basında. Murat Yetkin de yalnız kendi internet sitesinde şey yazmış. Brüksel'de sert tartışma. Avrupa Birliği ile henüz sonuç yok diyor. Göçmenlerin durumunu ve bunları da e, birazdan Cengiz Aktar'la konuşuruz. Açık gazete. Açık gazete... Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Günaydın Cengiz. Efendim günaydın Özdeş, günaydın. Günaydın. Sabah şerifleriniz hayır olsun. Hayırlı sabahlar efendim. Hayırlara vesile olsun inşallah. Evet. Şimdi bu Su Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi var. Evet. Evet onu tavsiye ederim zaten yani bu, daha önce pek çok kez bahsettik çok ciddi bir kuruluş ve e, hiçbir yere yakın değil yani e, neyse ne gerçekleri söylüyor. Şimdi onların yaptığı bir çalışma var e, bu 30 Nisan 2019'da başlayan ve e, kuzey e, batısında Suriye'nin e, ki e, işgal altında e, olarak addedilen e, toprakların geri alınması e, neye mal oldu ne oldu 10 ay sonun sonunda yani Şubat sonu itibariyle e, bununla ilgili bir çetele e, tutmuş ve çıkartmış şimdi 346 tane e, kent e, kasaba ve köy e, Şam tarafına geçmiş 346 az buz değil, çok ciddi bir rakam ve çok ciddi bir yüz ölçümüne tekabül ediyor bu. Şam tarafı Fakat... derken de yani Beşşar Esad rejiminin kontrolünde olan başkent Şam'dan bahsediyoruz. Ve Rusya evet. Ve Aha. Rusya destekli evet. Tabi esas o tabi. Savaşan esas ana kitle o haliyle. Bunun bedeli e, tabii az buz değil. Yani toplam orada e, yerinden olmuş e, sivil e, sayısı 2 milyon 200 e, bin. Ciddi bir rakam bu da. E, yani Yaşadıkları yerleri terk eden insanlar. E, bunların e, 200 bini yani aşağı yukarı sınırdalar yani Türkiye sınırındalar orada hem jandarma var hem Güzelim duvar var, var. Evet. ona ama e, geriye kalanı yani 2 milyonu e, ya zeytin ağaçlarının altında yaşıyor hakikaten e, yani doğada yaşıyorlar e, ya da e, akrabalarının evlerine gitmişler e, rakam e, aşağı yukarı bu yani bu 1 milyondan bahsediliyor, yani o, o 1 milyonun geçen hafta da söz ettik, tam anlamıyla nerede olduğu e, belli değil. Yalnız bir de şöyle bir şey var, yani, şöyle bir üstünü kabul var, e, orası nispeten e, zengin bir yer, yani nispeten diyorum tabii, Eve, Afrin gibi zeytincilik e, çok gelişmiş bu bölgede ve e, aynı karşı taraf gibi yani Antakya tarafı gibi, eh e, insanların amacı bir an evvel evlerine geri dönmek yani orada çok ciddi bir tarım var zengin bir bölge e, böyle bir e, dilemma ile bir açmazla karşı karşıyalar. Şimdi bakalım bu 5 Mart'ta imzalanan e, geçici e, ateşkes. Ee, ne işe yarayacak ee, Dendiği gibi Bu e, M4 ve M5 Özellikle M4 Karayolu e, Trafiğe açılabilecek mi falan Bütün bunlar e, muamma Soru işareti olarak duruyor Çünkü e, son tarih Yani 5 Mart'ta kabul edilen son tarih 15 Mart'tı e, Moskova'da yani 15 Mart itibariyle şimdi Hazırlıklar yapılıyor heyetler gidiyor geliyor falan Yalnız şöyle bir gelişme var, bu Hayat tahrir Şam denilen örgüt, cihatçı örgüt, bunlar kabul etmediklerini açıkladılar Moskova Anlaşması'nı. Bakalım ne olacak yani belli değil. Şimdi eğer oraya tabii görece bir sükunet gelirse herhalde insanlar hızla, evlerine geri dönmeyecek dönmek isteyeceklerdir Yalnız şöyle bir e, kısıt var. O da bir, muazzam bir yıkım var. E, muazzam bir yıkım var. Yani o yıkım, o yani oralarda nasıl tekrardan oturacak oturacaklar? Her yer değil. Ama özellikle şehirlerde çok büyük yıkım var öyle anlaşılıyor. Selam. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buna dair bir önerisi varmış Putin'e kendisi söyledi burada basın açıklamasında. Gerçi İdlib'e dair değil sanırım ama gene de orayı da kapsayacaktır. Kuzeydeki Bana, petrollerin e, kaynaklarının kullanılması ve bununla ülkenin yeniden inşa edilmesi Türkiye'nin inşaat yani şirketleri bir, öyle bir yani bir, bir biraz kanal projesi gibi bir proje o esasen. E, yani bütün Suriye'yi kapsıyor aslında. Siz işte parayı bize önce nakit istedi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda elinde bir haritayla çıkmıştı hatırlarsınız. Hı hı. O haritada işte o yani Türkiye'de ve diğer yerdeki Suriyeli mültecileri yerleştirme projesi yani böyle bir şey mümkün değil tabii. Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri topu mülteciler yüksek komiserliğini atıp biz inceliyoruz falan deyip öyle geçiştirdiler. Yani mümkün değil böyle bir görülmemiş bir şey tarihte yani oraya bütün Arapları yani oralı olmayan insanları yerleştirme projesiydi bu TOKİ projesi yani dediğin gibi özdeş o tabii her yeri kapsıyor ama şey de amaç da tabii bütün bu inşaatın Türkiye'de işsiz kalan müteahhitler tarafından yapılması. <gülüyor> Maalesef öyle bir şey. Hayat öyle değil. Bir kuyup beş <gülüyor> alacaktı yani. <gülüyor> Biraz <gülüyor> öyle. Yeri gelmişken de söyleyeyim. Çok büyük ihtimalle yani hakikaten savaş bir gün bittiğinde iç savaş Suriye'de orayı tekrar ayağa kaldıracak olan ülke ne Rusya ne Avrupa ne Türkiye Çin yani bunun ön e, çalışmaları zaten şimdiden yapılıyor şimdi bu Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği rakamlara dö döneyim e, bu zaman zarfında 10 ay zarfında e, bu e, savaştan do dolayı yani veya e, yerel muharebeden dolayı diyelim 8149 kişi ölmüş rakam bu toplam bunun e, 1770'i sivil, e, sivil halk e, ve bu 1770 içerisinde 465 çocuk, 311 de kadın var. E, Toplamda kaç dedin? 8 bin. 8149 kişi. 149 kişi. 8 bin. Bunun e, 1770'i sivil. Şimdi e, geriye kalan e, rakamlara bakınca, e, 3332'si Cihatçı e, Muhalifler Öyle geçiyor metinde e, 3047'si de e, Şam ordusu e, Ve ona Destek veren e, İran e, Kökenli savaşçılar Rakam bu aşağı yukarı yani şeyde askerde büyük zayiat var. Büyük zayiat var. Peki şimdi şu anda ateşkes sürüyor ama değil mi? Tabii tabii yani hiçbir ölüm haberi gelmiyor. Gelmiyor yani. evet ateşkes evet. devam ediyor. Bu durum bu. Şimdi, Anadolu Ajansı gerçi farklı bir haber yaptı. Rejimin uymadığına dair iki gündür böyle şeyler yapıyor. Hatta Cumhurbaşkanı'na da sordular siz ne diyorsunuz diye. Valla. Evet tabii evet Anadolu Ajansı güvenilir bir e, haber kaynağı olmaktan çıktı maalesef epeydir. E, ama yok yani hiçbir yabancı basında hiç bir, bir şey Evet ben de yok. görmedim. Onun i̇şte için sana teyit et, teyit etmen için evet, de teyit sordum. <gülüyor> evet, teyit doğru. Şimdi e, gelelim bu e, 5 Mart'tan sonra alelacele ee, Cumhurbaşkanı Brüssel'e gitti. Ee, yani bir davet falan yoktu. Atladı uçağa gitti. Türkiye'de işler öyle çözülüyor. En azından e, sorunların böyle çözüldüğü ve çözüleceği zannediliyor. Bu bir hüsnü zan. Ee, oysa öyle değil. Yani tabii nezaket icabı kabul ettiler kendisini ama e, karşısındaki e, iki kişi, bir tanesi Ursula von der Leyen yani Avrupa Komisyonu'nun yeni başkanı ve Avrupa Birliği Konseyi'nin başkanı Charles Michel. Bunlar ikisi de sonuçta e, hele hele böyle konularda 27 e, ülkeden icazet atma, almak zorunda olan memurlar. yani Atanmış insanlar. E, yani Karşısındakinin taleplerine orada cevap verecek e, durumda olan insanlar değil. E, ellerinde böyle bir yetki yok. Ama maalesef her zaman olduğu gibi işte uçağa atlayıp gitmeler, telefon etmeler falan yani bunun bir karşılığı yok öbür tarafta. Her neyse taraf tarafların beklentileri şöyleydi. Avrupa Birliği tarafı bu meşhur ve meşhum 18 Mart 2016 tarihli mülteci anlaşması ben hatırlayacaksın. <gülüyor> ee, bu anlaşma hala yürürlükte ve bunun yürürlükte olduğunun teyit edilmesini istedi. Bir. İki, e, bu sınır e, meselesi ve Yunanistan sınırı bunda da altını çizelim. Bulgaristan sınırında hiçbir sorun yok veya yaratılmadı olmadı. Ama Yunanistan sınırındaki e, göçmenlerin e, geri çekilmesi e, talebini e, dile getirdi Avrupa Birliği tarafı. E, buna mukabil e, Türkiye tarafı e, anlaşılan o ki, giderek o öyle olduğu çıkıyor. E, bu 6 milyar avroluk e, kaynağı yeni kaynakların ilave edilmesi, eklenmesi e, vize muafiyeti yani Türkiye yurttaşlarına vize muafiyeti ve gümrük birliğinin e, yeniden e, tazelenmesi güncellenmesi güncellenmesini dile getirmiş. Tabi e, yani ortada e, bir e, ya o dediğim gibi orada bir karar almak mümkün değildi. E, Josep Vorelli e, tayin ettiler e, bu işe. Yani Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve dış politikadan sorumlu İspanyol, Katalan piyasetçi. E, evet. O gelip gidecek şimdi. Herhalde son tahlilde e, pamukeller Eller cebe gidecek gene öyle anlaşılıyor. E, Avrupa Birliği tarafından yani zaten e, böyle bir şey söz konusuydu. Çünkü Türkiye'nin e, üyelik müzakereleri ve katılım öncesi destekler artık yok oldu biliyorsunuz. Yani o 4 milyarlık bir envelope bir, bir, bir, bir, bir bütçe vardı orada. Bir bir kaynak vardı. Bu 4 milyarlık kaynağın çok cüzi bir bölümü harcandı. Ya öyle yani dışarıdan bakınca görünen çok açık. Yani orada o kaynak bu işe gitti aslında. Ve yani bir muhasebe kalem oyunuyla öbür tarafa nakledildi. Yani bu işe nakledildi, hasredildi diyelim eski tabirle. Herhalde o konuşulacak ama bundan da önemlisi bu resettlement dediğimiz yani Türkiye'den ve Yunanistan'dan Suriyeli mültecilerin, mülteci diyorum altı aşağı altında çiziyorum. Avrupa ülkelerine ve özellikle de Batı Avrupa ülkelerine yeniden iskânı meselesi. Bu konuda Avrupa çok zayıf kaldı ve verdiği tahhüdün 70 bin civarındaki tahlüdün ancak 23 binini aldı, 23 bin kişi alabildi. Bu zaman zarfında düşün yani. Mart 2016 ne etmiş? Yani 4 sene zarfında. Bu ve sorunun kaynaklarından biri de bu zaten yani Avrupa hakikaten burada Avrupa ülkeleri verdikleri sözü dile e, e, yerine getirmediler, getiremediler. Şimdi sınırdaki fiili duruma bakacak olursak orada da e, bir e, anladığımız kadarıyla e, bu e, gerilimi azaltma, bu de, desescalation artık e, şeyimize girdi yani lugatçemize girdi, korkunç bir laf, askeri bir laf ama orada da gerilimi azaltma konusunda bir takım adımlar atıldığı anlaşılıyor ama e, yani bunu bu kararı İçişleri Bakanlığı mı ve Bakanlığı mı vermiş yoksa mülteciler artık umudu kesip e, geri mi dönmüşler belli değil çünkü oradaki durum yani sınırın Yunanistan tarafında durum tam bir e, yani Osmanlı dönemini hatırlatıyor yani oraya bir set e, çekildi ve bir, bir hakikaten a, bu, yani bu, bu tuhaf o, bir şekilde orada bir bir Haçlı e, savunması savunma hattı kuruldu yani bir <gülüyor> de çok tuhaf Avusturya asker e, evet, yolladı. Ben de ona söyleyecektim en son Almanya a, a, asker evet. yolladı. Estonya çok asker acayip bir şey Evet Polonya asker yollayacak. Macaristan tabii geri, geri kalır mı? Onlar asker yollayacak. Ya yani orada oraya böyle bir askeri hat çekildi. Ve yani mülteci meselesinin ne hale geldiğini göstermek için çok anlamlı yani ilk defa böyle bir şey oluyor hakikaten de şey... oldu daha önce denizde oldu biliyorsunuz yani özellikle Libya'dan İtalya'ya intikal etmek isteyen yani mültecileri engellemek için donanma yollandı oraya Hala oralarda dolanıyordu şimdi Sofia bir de adı yani bilgelik demek <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Operasyonun adını bakar mısınız yani? Ondan sonra o, o operasyonu kıran sivil toplum kuruluşları oldu biliyorsunuz bir, e, bir kaptan neydi kız ya? Karola ben? Rakete Malman, evet rakete falan yani kalman, bu, kalman. bu itiş kakış evet yani o orada denizlerde ceryan ediyordu ama karada bugüne kadar cereyan etmedi ama bu yani ee, o kadar kötü bir e, sonuç elde edildi ki bu e, şantajla, bu zorlamayla e, yani şöyle diyebilirim yani bugün itibariyle hakikaten e, bu e, hamle 1951 Cenevre Sözleşmesi'nin kökünü kuruttu hmm. Ömer evet. Şu, yani iş şey oraya geldi yani... Çünkü, yani bugüne kadar ve, pardon hmm. bugüne kadar ve bütün e, içinde bulunduğu zor şartlara rağmen mültecilere kucak açmış olan Yunanistan mülteci processing, yani ele alma yani gelenleri kayda geçirme ve sisteme sosokma muamelelerini durdurdu bu yüzden ve, ve, ve kimse de çıkıp yani işte birkaç tane yani Yunanistan'da Yürüyüşler oldu. Ee, Uluslararası sivil hak, e, sivil hak e, savunucuları e, devreye girdiler ama devletlerin hiçbiri Yunanistan'a çıkıp da ya ne yapıyorsun demedi. Yani burada hakikaten çok e, tatsız ve belki de tarihi bir gelişme ile karşı karşıyayız. E, Korkunç bir bir, bir bir durum var yani aslında ve kimsenin umru değil yani bir iltica. Ha diyeceksin ki o gelenlerin veya girmek isteyenlerin Yunanistan'a ve Avrupa tarafına çoğu mülteci mi? Değil, maalesef değil yani o içlerindeki Suriyeli yüzdesi 4 sadece. Son derece düşük ağırlıklı olarak Afganistan, İran ve Iraklı. Bu gelenler biliyorsunuz. <Gülüyor> Evet yani son derece e, acıklı bir durum e, bütün e, haberlerden de yorumlardan da çıkabiliyor yani bir çeşit bu Sofya dedin değil mi akıl ya. akil şey e, belki bir daha önce de Kalkan biliyorsun şey, daha önce diyorum bu Yunanistan için Kalkan açıklaması yaptılar Avrupa Birliği yetkilileri e, tabi evet şimdi belki de e, Avrupa'ma alçakları uğratma sakın diye bir şah, e, şiir de, Mısra'da koyabiliriz değil mi bunlara? E oraya geldiği işte zaten işte aç kapıları canım uzatma falan diye diyorlar ama işler öyle olmuyor e, <gülüyor> ya ben bir şey de merak ediyorum Belki siz basında denk gelmişsinizdir Avrupa'da e... Almanya'dan ve çeşitli ülkelerden nazi gruplarının da sınıra geldi. Altın Şafağın zaten alenen orada evet, oldu. Evet, evet, bir orada bir nevi polisimize dest şey, sınırlarımızı korumak gönüllü evet. gönüllü bir şey diye geçiyordu. Unuttum şimdi o kavramı. Tabii, tabii canım, tabii. Gönüllü yani, kontrol evet. gibi bir şey. Peki hiçbir operasyon bunlara karşı yani silahlı falan da oldukları söyleniyor. Bir, yani bak, faşistlere tam, yönelik bir ha, şey var mı? Huntington'dayız yani. Huntington. Yani hakikaten yani, din, din savaşı. Yani e, Suriyedeki cihatçılara nasıl dünyadan destek yağdıysa ve bu İslam Devleti'ne artık pek adı geçmiyor ama İslam Devleti'ne nasıl e, orada böyle 1936'daki İspanyol lejyonları gibi oralara insanlar aktıysa Türkiye üzerinden 2014-2015'te e, bu, burada da şimdi yani o çapta olmasa da e, işte Avrupa sınırlarını koruyacağız e, diye yola çıkan bir sürü e, tuhaf Adam, hepsi adam tabii bir de. Evet. <gülüyor> ama bunları kürtüler, bunları kültüler yani onları geri yolladılar anladığım kadarıyla. Benim faşistim senin faşistini döver gibi. Bir de faşistler birbirlerini temez biliyorsunuz. Ondan sonra Bir, bir tür beyaz üstünlükçüler bir tür internasyonel dayanışma içerisinde ama evet. bir süredir yani, böyle. Yani. Demek istiyorum? Ama ama yani onun arkası gelmedi. Yapmayın. Hepiniz kardeşsiniz. Kardeşsiniz üstelik aynen. <gülüyor> hepiniz aynı <gülüyor> şeysiniz dedi. Bir... Bu, bu, bu, bu, yani bu işin buraya gelmesi tabii hakikaten çok çok sevimsiz ve buna mukabil Türkiye'den de Mevlüt Çavuşoğlu'nun ağzından bir karşılık geldi biliyorsunuz ve e, Avrupa'nın sınırları e, Meriç'te değil. E, efendim neydi o Asi miydi? Asiydi. Muhaside mi? başlar. Öyle demedi ama yani İskenderun ve Antakya'da başlar dedi. Öyle bir şey yok maalesef. Yani bu Türkiye günübirlik Avrupa Birliği üyesi olduğunda e, olabilir diye konuşulurdu bu olasılık ama Artık hiçbir gerçekliği kalmadı. Şimdi burada e, bir e, iki, iki nokta daha var üzerinde durmamız gereken. Birincisi bu e, eskiden beri işte bu mültecileri yollarız, salarız, e, dikkat et ey Avrupa falan deniyordu. Şimdi bu e, hayata geçti, hayata geçirildi biliyorsunuz. E, ve e, pek çok farklı nedeni var. E, şimdi onlardan daha önce bahsettik. Ama bu bir bir atımlık bir silah olduğu ortaya çıktı. Ve bu bir fiyaskoyla sonuçlandı aslında. Yani e, oradaki baskı, iltica baskısı veya göç baskısı devam etmiyor mu? Ediyor. Ama e, Avrupa'ya da geçmenin artık mümkün olmadığı, olmayacağı ortaya çıktı. E, herkes de denizden girecek hali yok. Dolayısıyla yani ey Avrupa e, işi e, akamete uğradı aslında. Bitti bunu bu, bu, bu, Yani bunu herhalde not etmiştir yani Türkiye'yi yönetenler. İkincisi de bu Türkiye'nin son derece tırnak içerisinde liberal aslında lakayıt la ve gayriciddi vize politikasının sonuçları aslında biraz da bunlar. Çünkü artık neredeyse bütün üçüncü dünya Türkiye'ye vizesiz seyahat ediyor biliyorsunuz. Ve amaç Türkiye'yi gelip işte Ayasofya'yı veya Sultanahmet'i gezmek falan değil. Amaç Türkiye'ye gelip Türk Hava Yolları uçaklarıyla tabii oradan Avrupa'ya intikal etmek. Ve mesela epeydir süren bir yol vardır. Fas üzerinden, Fas Türkiye Avrupa. Çünkü Faslılara Avrupalılar vize vermiyor. Ve bu son dönemde artık ayyuka çıkmış vaziyette gelen bilgilere göre. Yani Türkiye'nin vize politikası ek göç baskısı üreten bir politika haline geldi. Evet. Bir şey de tabii bu mültecilere, yani göçmenlere yapılan... Ee, muamelelerde akıl ve vicdanı kör eden şeylerdi doğrusu. Çırıl çıplak soyup o, o soğukta dolaştırmaları ya, filan. Evet, yani iş çığırından çıktı. Evet. Evet. Peki. Burada şey yapalım. Bir göçmen şarkısını yeniden geçen hafta çaldığımız olan şarkı çalalım diyorduk ama son anda bir ufak değişiklik yapıyoruz konuya da uygun Sofia Vembo'dan onun 110. doğum günü çok önemli Çanakkale doğumlu Gelibolu doğumlu 1910 doğumlu bir sanatçı ve en büyük şeyi de Yunan İtalyan savaşında filan da yurtsever şarkılarıyla biliniyor Rum mu? Evet Rum Rum Efi, Beb, Efi Bebo asıladı ama Sofia Wembo diye geçiyor. Sofia dedin oradan <gülüyor> da <gülüyor> iyice de geldi. Yani Zafer'in şarkıcısı diye de biliniyor. Ve Selanik'te başlıyor o 1933 kışında da <gülüyor> Kentrikon Tiyatrosu'nda. Ee, Papağan 1933 diye bir şey yapıyor ama ondan sonra müthiş böyle İtalyanların saldırısı üzerine e, bayağı yurtsever şarkılarıyla çok iyi biliniyor. Ve aynı zamanda satirik şarkılarıyla askerlere de bayağı Yunan askerlerine de e, esin kaynağı olmuş. Alman işte istilası ve işgalinden sonra da Orta Doğu'ya, geçmek zorunda kalmış. Ama orada da e, Yunan askerlerine şarkı falan söylemiş. Savaştan sonra da 1949'da kendi Vembo Tiyatrosu'nu kurmuş. Çok ilginç bir kadın. Onun yani pedia itis ellados pedia diye bir şarkısını Yunanistan'ın yani. çocukları işte Aa, diye bir gerçekten. şarkı kendisine bu Mihver faşistlere karşı nazilere karşı mücadelesinden dolayı da kendisine de albaylık rütbesi de vermişler bu. yani Yunan ordusunda. Fakat gerçek Sofya yani. yani bir bu bir askeri kalkan Sofya Denizdeki <gülüyor> Sofya değil. Yani. Değil gerçek Sofya bu. Sofya Vembo. Onu çalalım dedik eğer. Harika, ıı, çok ıı, iyi. Hadi görüşmek üzere hoşça Görüşmek üzere teşekkür ederiz. Mastes Τα παιδιά τους που ορκιστήκαν στο σταθμό τεν χωριστήκαν να νικήσουνε Μα για εκείνους που έχουν φύγει και η δόξα τους τυλίγη ας χαιρόμαστε. Και ποτέ καμιάς γκλάψει κάθε πόνο τις σας και ας ευχόμαστε Παιδιά Ci salvaspe dio oscurà colmoate vanno stavna multimodal poisons of the ώσε σαδαπούνα και για κάποιον ξνιυτούνα και στννάζουνα πως συ πίκρακι τρεμούλα σε μιατίμια ἐλινοπούλα δεν ταρχκιάζουνα Έλιν τους ζαλόγγου και τις πόλις και του λόγγου και πλακιότης Όσο κι αν πικρά πονούμε υπερήφανα σαν σου λιώτησες Παιδιά της Ελλάδος παιδιά Τους σκληρά πολεμμάτες πάνω στα βουνά vadia stegli panaya prosipoma steole martet sana tezniki takladia nereye doğru Cengiz Aktaş'la geleceğe bakışlar koşuyla da devam ettik 9.37 saat ve Açık Gazete Açık Radyo'nun Açık Gazetesindeyiz ee, Şimdi göçmenler meselesinden bahsetmiştik isterseniz bir ses kaydımız var 5 dakika kadar sürecek olan ama 3 ayrı programdan alınmış olan bir ses kaydı onunla devam edelim ve ben birazcık öncesinde anlatayım Öncelikle bu sınıra giden pek çok grup oldu. E, medya mensuplarından da gidenler oldu ve BBC Türkçe'de bir e, oradaki göçmenlerle röportajlar yapılmıştı. İlk olarak e, 12 yaşındaki Menice'yle bir kız çocuğu e, Konya'da yaşayan e, o kendi hikayesini anlatıyor. Hemen ardından e, bu aralar bu göç, e, göçmen krizinin başlamasıyla birlikte Açık Radyo'da da bir dizi program aslında bu meseleyi ön plana aldı. Cumartesi günü ...Radyo Agos'ta... E, ...önemli bir program gerçekleştirildi... ...Edirne'ye sınıra gitmekte olan... ...Halkların Köprüsü... E, ...grubuyla, derneğiyle... ...buradan Nuray Hanım'la bir röportaj yap, ...canlı bağlandılar, otobüse canlı bağlandı... E, ...Radyo Agos... ...ve burada Nuray Hanım... E, ...Pakrat Estukyan'la birlikte... ...programcı Pakrat Estukyan'la birlikte... E, ...bir deneyimlerini... E, ...anlattılar, dayanışma hikayesi... ...anlattılar... Menice'den, ...12 yaşındaki Menice'den sonra... E, e, Halkların Köprüsü'nün Edirne'ye gitmekte olan otobüsünden bazı e, dakikalar e, dinleyeceksiniz. Bundan sonra ise yine Açık Radyo'daki Hamiş'ten Sesler e, programı da tamamen Edirne'den yayın yapıyor e, bu aralar. Edirne sınırından bazı ses kaydını yani göçmenlerin e, kendi arasındaki e, konuşmaları, e, eğlenceleri vesaireyi kaydetmişler. Oradan da bir e, bölüm yer alacak. Ardından tekrar üzerine e, konuşabiliriz. Evet adadan da programımızda da Salı günleri de devam ediyor zaten. Evet o da gerçekten burada çok başarılı e, program yapıyorlar. Üç ayrı adaya adadan e, röportajlar e, gerçekleştiriyorlar. Denizspor, Samos, yani. e, deniz aşırı programı. Deniz aşırı pazartesi günleri onu da tavsiye ha, ederiz. Hafta, dedim, haftaya pazartesi. da Samos olacak sanırım. Samos'a bu bugün bu, şey bu Pazartesi Samostu. Haftaya Hios. Kısa kız tamam. yani herhalde Öyle hatırlıyorum ben de Evet bu göçmen meselesine elden geldiği ölçüde Çeşitli programlarımız ve programcılarımız aracılığıyla eğilmeye çalışıyoruz Çok büyük bir dram hatta trajediye varan bir dramdan bahsediyoruz Eskiden beri hassas olduğumuz bir konu Benim ta 1980'lerden beri Şahsen üzerinde kalem oynatmaya çalıştığımda hı hı. bir konu göçmen ve göçmen işçiler de o zaman başka hı hı. konuyla ilgileniyorduk uluslararası hukuk böyle bir durum bakalım şimdi açık gazete Güstün. <gülüyor> Çünkü kurtan işaret. Benim babam kayıp. Annem babam kayıp mı? Evet. Ağabeyim, Ağabeyim, Ağabeyim, Ağabeyim. Annem Ağabeyim. Ağabeyim. Ağabeyim. Annen, babam iki gün kayıp. Annem babanla mı geldin? Evet. Geldim ama kayboldum. Kardeş, Orada mı kayboldular? Kardeşlerim evet. geçti. Evet. Kardım. Kardeşlerim de vardı. İ i̇ki tane ablam vardı. Bir tanem de abim vardı. Annem, onlar nerede şimdi? Annemle babamın yanında. Sadece ben kayboldum. Sen tek misin şimdi? Evet tekim. Sadece bunlara, bunlara tanıyorum. Gitirme. Hiç kimseye tanımıyorum. Yok. Onları tanımıyorum. Bu çocuk yalnız kalmış. Aa, anne babayı kaybetmiş. Aa, onlara e, ben getirdim bunu. Hiç Hiçbir şey demiyorlar. Vuruyorlar. Diyor ki yallah yallah sadece bunu diyorlar. Annem de babam kayboldu o yüzden. بنم انم بابا هردای در عربای عربا بناره قویدولن انم لبابا ما چه اوبر عربای قویدولن انمی اسمی در علیمه بابام ما اسمی سید Halime ve Seyit. Halime evet. Ve Seyit de kardeşlerim mi vardı yanında? Evet. Kerime, Mersime, Hamid. İki gün oldu görmedim hiç biri. İki gün oldu. En son Yunanistan sınırında da birlikteydiniz. Evet. Dinleriz. Evet. Orada, yani orada araba iki tane araba vardı. Beni, beni bu araba ile şey yaptı. Onlara. O, o araba öyle şey Onlar yaptı. başka arabaya biniyorlar evet. seni bu tarafa döndürüyorlar. Evet. Ama demiyorlar annen var mı, baban yok mu? Hiçbir şey demiyorlar. Sadece vuruyorlar. Sadece kadın erkek demiyorlar. Çocuklara vuruyorlar. Sadece Türkiye vardı. Türkiye bir yardım etti. Kaç para Ayakkabı verdi, patlı verdi, her şey verdi. Türkiye'de nerede yaşıyordun benice? Konya elleri Evet okula da gidiyorum. Kadın Karabeki Ortaokul 7'ye gidiyordum. Sosyal medyada duyurumuzu yaptığımız andan itibaren gerçekten hani Türkiye'nin dört bir tarafından e, hem maddi hem malzeme anlamında çok yoğun bir destek geldi. Yurt dışından destekler geldi. E, hakikaten hani biliyorduk köprüye olan güveni, e, dayanışma ruhunun hala e, olduğunu ama... Ee, bu Edirne'ye e, olan bu e, dayanışmanın boyutu aslında hakikaten hepsi, hepimizi e, çok etkiledi. E, yani halkların kötüsü gönüllüleri olarak biz bu e, dayanışma yolculuğunda umudun yok olmadığını yeniden hissettik. Ve bunun bir örneğini hemen söyleyeceğim. Yani bu bir haftalık e, dayanışma örneğinin dışında Sabahleyin kahvaltı için e, Keşan'da oturduk e, ve e, işte aramızda e, bizler konuşurken herhalde kulak misafiri oldu e, kahvede iki kişi. E, yan masada oturan e, iki insan ve e, çıkarıp ceplerinden 50 lira verdiler. E, torbada bizim de tuzumuz olsun dediler. Ya yani, e, Bütün ekip böyle hani o 100 lirayı elimize alıp böyle baka kaldık. Hakikaten çok e, etkileyici. Sınırım Edirne'de Adana Hoca'nın bahsettiği gibi çorba dağıtıyorlar bazı köylerde. Galiba bir taraftan da umudu kaybetmemek gerekiyor. Bütün bu kötülüğün arasında umudu da kaybetmemek gerekiyor. E, çok haklısın tabii ki. Ben o çorba meselesini ilk önce Tekirdağlı bir baba oğul haliyle duymuştum. Adamcağız oğlunu almış kocaman kocamanda bir kazan ölçeğinde bir büyük tencere, sanayi tipi bir tencere gitmiş, derme çatma bir ateş yakmış ocak. Orada çorba pişirip insanlara plastik kaplarda ya da mukavva e, kaplarda e, çorba dağıtıyordu. E, çok basit şeyler işte bunlar. yani Ama dokunmak, insana dokunmanın bir e, yöntemi. Evet. Ee, siz de şimdi işte aynı minvalde gidiyorsunuz. Yani burada şimdi bize azdaneye gidersek bize bir ilaç falan vermiyor. İlaç da vermiyor, ilaç. Ne için vermiyor? Senin kimlikin falanı yok. Tamam kimlik falanım yoksa ben de insanım yani. İnsanım ben tamam yoksa ne yapayım? Ne yapayım? Yok işte yoksa yok ne yapayım? Ama işte öyle bir şey yapıyorum. Ne yapayım abi ya? Hayat çok zor bize. Vallahi zor. <gülüyor> Allah'a <Sesan> <Sesan> yalvarıyorum. ekmek getireceğiz. Çalışıyorum akşamı kadar ekmek parasına kadar ya baydanı Zurdileriz, şikayet et, et, edemem ben, maazallah. Dimsak göz yaşlarında boğulduk Vallah Şikayet et, et, et, edemem ben, maazallah. Dimsak göz yaşlarında boğulduk Vallah Ben bir Evet Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'nde bir küçük kolaj sizin için hazırladığımız bir kolajı dinlettik BBC Türkçe'den başladı sonra da Açık Radyo içindeki programlarla devam ettik bir tekrarını da söyleyelim mi? Evet, ön Önce bu 12 yaşındaki Menice ile BBC Türkçe'nin yaptığı röportajdı. Şey aldığı için, ilkokula gittiği için iyiydi Türkçesi aslında. Kendini ifade ee, edecek bir Evet, ifade Muhtemelen ailesi konuşamıyor bu arada ama daha sonra mutlu haber geldi. E, ailesine kavuşmuş. Kavuşmuş ve, evet. E, birkaç gün önce tekrar bulunmuş yani ailesi. Kardeşlerine de dolayısıyla kavuşmuş ama Türkiye'deler tabii. Bir umut yolları düşmüşlerdi. De, ardından... E, Radyo Ağustos'tan e, bir bölüm dinledik. Edirne'ye gitmekte. İzmir'den Edirne'ye göçmenlere yardım götüren, gıda e, özellikle malzemeleri götüren halkların köprüsü otobüsüne canlı yayında bağlandılar. Ve orada Nuray Hanım'la e, konuştular. Pakrat Esdüken konuşuyordu. Evet. E, Radyo Ağustos programımızdan. Ardından diğer e, bölüm ise e, Hamiş'ten Sesler programından. E, Edirne sınırından onlar da... Program yapıyorlar orada hem yaptıkları bir röportajdan kısa bir bölüm vardı hem de akşam olduğunda tabi orada bir hayat var yani göçmenler sınırda yaklaşık 10 gün oldu artık giderek azalıyor belki sayıları ama zaman zaman şarkı söylüyorlar ateş başında çadırlar yok bu arada. E, ateş yakıp bu soğukta işte kendilerini zaman geçirmeye çalışıyorlar. Biraz olsun iyi vakit geçirmeye e, çalışıyorlar. Kızılay yardım diyor. etmiyor mu? Konser falan vermiyor mu onlara? Düzenlemiyor mu? Özel. Asla çadır Şartlar... bile yok. Hani geçtik bunları çadır bile yok gerçekten. Evet. Hatta gidenler sınırda yani ben e, biraz konuşma fırsatı bulmuştum e, halkların köprüsünden hem de başka arkadaşlarının sınırı gidenler tuvalet bile yok sınırda. Evet, birkaç seyahat tuvalet var ama o da e, çok az sayıda. Binlerce insanın durumunun çok zor olmasını engellemiyor tabi. Buna rağmen de kendi aralarında gayet insani diyebileceğim bir şekilde de eğlenme ve umutlarını koruyorlar, çalışıyorlar ve koruyorlar bunu. Evet devam edeceğiz bunlar belki şeyden de deniz başarabilirsek Deniz aşırı programında da Deniz Bakın yaptığı 3 ayrı adadan yapılmış göçmen hikayelerinden bir seçmeyi de daha sonra. Yayınlama fırsatımız olabilir gene. Bu arada şeyden virüsten bahsederken bir dün gece yine bir haber e, düşmüştü. Midilli'de de koronavirüs görülmüş. 40 yaşında bir kişi de başkent Mitilli'ni de görülmüş. Ve en büyük e, korku göçmen kamplarına yayılıyormuş. Çünkü orada gerçekten göçmenler tecrit koşulları altında yaşıyorlar. E, aynı İtalya'daki bu hapishanelerde olduğu gibi takım olumsuz gelişmelerin olması evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok büyük bir kabustan bahsedilebilir ayrıca da bu iki prenses adını taşıyan lüks seyahat turizm gemilerinde de ne olacağı belli değil İkisi de biri Kaliforniya kıyılarında bekliyor San Francisco şehrinde öbürü de Yokohama Japonya'da bekliyor yani çok tuhaf ve zorlu durumlardan bahsediyoruz Ayrıca da bütün maç... Yani İtalya başta olmak üzere tabii. Tiyatrolar, sinemalar... ...maçlar... ...okullar... ...ve konserler... ...her türlü sergi filan da iptal edilmiş vaziyette. Felaket bir... ...zorlayıcı bir durum var evet. yani... ...evlere kapanan. Tabii spor karşılaşmalarında da çok büyük sorun bekleniyor. Yani Güney Kore ile... Ee, Japonya arasında neredeyse yani biraz abartma pahasına söyleyeyim çok ciddi gerilim yaşanan bir şey oldu yani hani savaş kelimesini kullanmayayım tabi çok tuhaf olur ama yani binlerce seyirci on binlerce seyirci ve binlerce sporcunun Çin başta olmak üzere gelmesi bekleniyor Tabii bu çok büyük bir bulaşı tehlikesini artırabilecek şekilde ne olacağı belli değil ama pek çok spor müsabakası iptal edilmekte Avrupa çapında Türkiye'nin de aralarında yer aldığı oyunlarda filan iptaller var ve ilk defa tarihi geleneği de bozdu diye bir haber var mesela T24'ten alalım korona virüsü Tarihi geleneği bozdu. Olimpiyat meşalesi ilk kez seyircisiz yakılacak diyor. Yani 12 Mart'ta düzenlenmesi planlanan törene seyirci alınmayacağını duyurmuş. 100 yıllık gelenek bozuldu diyor. Ama aslında baklarsa yani kökenli ilk Yunanistan'daki... Sparta Savaşı'na kadar şey yaparsak 2500 yıllık bir gelenek. O zaman seyirci de yok tabii. <gülüyor> seyirci de yok. Yani e, Tokyo 2020 komitesinden sadece 100 kişi katılacakmış. Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Tokyo 2020 komitesinden. meşaleyi yakma töreninin provaları da bas kapalı yapılacak. Yani Hakikaten çok tuhaf manzaralar seremoninin düzenlendiği antik kent Olimpia Covid-19'dan yani koronavirüsünden en fazla etkilenen şehirler arasında yer alıyormuş Yunanistan'da da bu habere göre dün 20-30'da aldığımız habere göre de 89 koronavirüsü vakası var az değil yani evet. Yunanistan'da antik Yunan'da meşhur Tanrı ya yani insandır doğrusu tanrıların ateşini indiren Prometheus. Yunan tanrısı Zeus'tan tanrılar tanrısı Zeus'tan kralından ateşi çalıp insanlara taşıdı. Aydınlanma meşalesi diye de onlar var. İlk defa Amsterdam'daki Hollanda'daki 1928 Olimpiyat oyunlarında tanıtılmış. O zamandan beri de olimpiyatların bir parçası neredeyse 100 yıl oluyor. Yani 92 yıllık bir gelenek. Her yıl Yunanistan'da yakılıyor. Sonra bir sürü ülkeden geçip oyunların yapıldığı ülkeye götürülüyor. Şimdi meşaleyi yakıyorlar. İyi güzel de belki de yarı yolda geri döndürecekler. Çünkü daha durum belli değil. Hiçbir şekilde yapılıp yapılmayacağını da bilmiyoruz. da hani bu durumdan biraz bahsetmişti. Burada Temel mesele aslında gene şirketlerin karları. Yani olimpiyatları iptal edersek bir dizi televizyon anlaşması yapıldı. Bu işten gelir, büyük hatta gelirler bekleniyor. Dolayısıyla tamamen iptal edersek zarar ederiz kaygısına kapılmış durumda. Anlaşma yapılan şirketler, federasyonlar ve şey olimpiyatların yapılacağı ülke Japonya. Dolayısıyla bunu hep tamamen iptal etmek yerine seyircisiz oynanma e, ihtimali var. Evet, bazı yani Britanya'da bazı İngiliz en meşhurluğu işte onun o oyunlarından da iptaller oldu. Ve şimdi tüm Liverpool'un 30 senelik 30 sene sonra ilk defa şampiyon olma şansını da bu koronavirüsü bozmuş oluyor. Büyük kaygılar yaşanıyor. Hayır iptal edilmesin, seyircisiz oynasın. Yok, seyircili hiç bütün sezonu iptal edelim diyorlar. Yeryüzünün en zengin liginden bahsediyoruz. Böyle bir durum. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Koronavirüsünün e, küresel karbondioksit salımlarını da büyük ...oldukça önemli bir düşüşe sebep olacağı... ...ama bunun asla yeterli olmayacağına dair de... ...Jonathan Watson çok önemli bence bir haberi var... ...Guardian gazetesinde... ...yani hükümetlerin üzerinde sık sık yayınlanan yazıları da... ...zaman zaman çevirip yayınlıyoruz... ...bir tane daha yayınlayacağız şimdi... Ee, yine gardiyan'dan çıkan bir yazıyı olabilirse bugün yani şunu söylüyorlar koronavirüsüyle ilgili acil durum gibi aynen iklimde e, ele alınmalı ama bu asla yok deniyor aktivistler tarafından yani 4000'den fazla insanın ölümüne ve 114000'den fazla insanın salgına yani hastalığa yakalanmasına sebep olan Dünyada büyük bir alarm oldu. Şimdi Türkiye'de de ilk Bakan'ın duyurulmasından sonra bizzat bakan tarafından. Ama e, küresel ısıtmaya karşı tedbir konusunda hiç umurunda bile değilken hatta Greta ve arkadaşlarının 34 iklim aktivistinin açık mektubunda da net olarak görüldüğü gibi Avrupa Birliği liderlerine hiçbir şey yani hem şirket liderleri hem siyasi liderler umurlarında bile olmayan tavırlar sergiliyorlar radikal acil duruma karşı eylem yapmıyorlar Çin'de şunu göstermişler bayağı hatırı sayılır bir şey alınan tedbirler sonucu corona virüsüne karşı %25'lik bir karbondioksit kısıntısı olmuş yani daha az yani o şeye, atmosfere savrulan salımda daha az trafik, daha temiz hava ve ekonomik büyümede de o kadar büyük de bir küçülme olmamış yani. Ekonomik büyümenin sarsıntısı. Carbon Brief denen siteden alınan bir ayrıntılı yazı var. Çok ilginç bu şey yani. Üzerinde duracağız bunun. Ve bütün bu Şeyler sırasında büyük e, korona virüsüyle ilgili e, salgının yarattığı hele hapishanelerin durumu Amerika Birleşik Devletleri için gerçek bir cehenneme dönebilir, kabus olabilir denirken fracking denen hidro, e, hidrolik kırma yönteminde zarar eden bir şirketi kurtarmaya girişeceğini söylemiş Donald Trump. Bu da inanılacak gibi bir şey gözükmüyor. Yani büyük bir kurtarma operasyonu. Çünkü fiyatlar düşmüş. Korona virüsünden dolayı yapamıyorlar. Yani diye bayağı Washington Post'a çıkan çok ilginç bir haber vardı. Böyle bu konuları kısmen ele alacağımız bir... Programı da Açık Yeşil'de konuşacağımızı ümit ediyoruz. Şimdi bitirebiliriz programı. Bitirirken de bir dinleyicimizin gönderdiği bir şarkı çalacağız. Tayfun Yılmaz'ın. Açık Gazete kaydımızda da ses sorunu dile getiren bir mektubu vardı bize mail olarak gönderdi. Orada da. ...büyük bir nezaket göstererek... ...benim şarkı önermek gibi bir şeyim yok... ...ama bu da aklıma geldi deyip... ...bize yolladığı bir şarkıyı... ...büyük bir keyifle çalacağız... ...William Onyibor'un... ...Shame, Utan adlı şarkısı... ...yani... ...erkeğe de kadına da... E, ...utanmaya... ...ve onurlu bir davranmaya davet eden... ...bir e, şarkısı... William On Your Own, Shame adlı şarkısını çalarak da e, bitireceğiz e, programımızı. Bitirirken de şey yapalım. E, e, ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Öz, Özbay ve Robi oluşan ekiple birlikteydiniz. Andrei Gritsula bize destek veriyordu. İlk sen mavi tunaya da iyi ki doğdun diyelim buradan. Onu da doğum günü nice kutlayalım, yaşlara. yaşlara ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.